Alp Ula Spor Günaydın Alp. Günaydın. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet nasıl durumlar? Diye. Volkan patattı yumuşatıyorum. Evet. <gülüyor> patı yumuşatıyorum. Göğsümde yere indiriyorum. Ee, şöyle evet volkan şöyle patattı biz.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 işte işte Rodriguez ile Jackson Martinez gibi çok iki flash isimleri var. Belki de yani bu turnuvaya kadar Kolombiya'nın en iyisi kabul edilen oyuncu da yok üstelik. Falcao malum Ocak ayında sakatlandı. Monokol'u e, Santifor ve son 3-4 yılın işte dünyadaki en iyi golcülerinden biri turnuvaya yetişemedi. Yani o çok çabaladı yetişmek için ama süre yetersiz kaldı. Belki bir iki daha olsa. Yetişecekti olmadı yani onun da olduğu bir Kolombiya takımı nasıl olurdu ee, çok merak konusu aslında ee, çünkü onun yokluğunda yolu trabzonspor'dan da geçen Teo Gitez oynuyor ve pek yani idare ediyor <gülüyor> doğrusu orada ee, ilginç bir şey olacak ee, karşılaşma olacak evet ve şimdiye kadarki bütün maçlarını kazandı değil mi Kolombiya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 Brezilya için tabii büyük bir hayal kırıklığı olur. Bu noktaya. Yani zaten şampiyonluk dışında herhangi bir şey onları memnun etmeyecek ama. Evet yani Brezilya'nın bugün mesela elenmesi durumunda, turnuva dışında kalması durumunda sosyal hoşnutsuzluk zaten oldukça yükseliyor. Had safhada demeyeyim ama çok ciddi her yerde muhalefet ve eleştiriler, protestolar falan var. Bu artar mı sence? artması bir... için bir bahane olur ama bir tek onunla artar mı bilmiyorum ee, şey olacaktı tabi ee, hani işte yatırımlarda ve diğer bir sürü şeyde organizasyonla ilgili konuda sorun var ama hani sağ içeri idare ediyorduk o da yok ee, biz o zaman eleştirinin dozunu arttıralım evet ben ee, de o ben açıdan deneyim. sormuştum yani. bunu Aslı da Aslı Pilit de söylemişti ee. Libera programında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 son zamanlarda mesela işte çeyrek finalle elenen ev sahibi ben pek hatırlamıyorum. Mesela Almanya ev sahibi 2006'da yarı finalde elendiler. İşte 98'de Fransa kazandı. Hani çok iddialı olan ülkeleri saymıyorum aradaki işte 90'da İtalya yarı finalde penaltılarla elendi. Ki bir de üçüncülük maçı oynuyor tabii yarı finalde elenen. 78 Arjantin şampiyon oldu. 74 Almanya şampiyon. 66 İngiltere şampiyon yani hani böyle iddialı bir ülkeyseniz zaten en kötü yarı finale gidiyorsunuz aslında ee, o yüzden hani büyük bir şey olur ama doğrusu sahada da çok bir şey sergilemedi Brezilya yani o seviyici desteği oluyor takımın işte biraz sırısı baskısı i̇şte ikinci sırada son anda kurtardılar yani Şili karşısında top birkaç santim aşağıdan gitse son saniyede evet. elineceklerdi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 Sağlam çıktı ama Bence buraya kadar Costa Rica için Yani bu 8 takım arasında e, Şu çeyrek final arasında En zayıfı e, yani bir Bu turu geçmesi Çok büyük sürpriz olur yani Dünyak baları tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olur e, Benim tahminim Hollanda rahat bir yani Çelek Fenerikan'ın en rahat maçı olacak Hollanda Costa Rica maçı diye düşünüyorum Pek şans yok e, Malum Futbol oluşu yönleriyle dünyanın en medeni ülkelerinden biri. Kostarika. Evet, silahlı ee, kuvvetlerini e, lağvetmesi başta <gülüyor> i̇şte eğitime, bütçeden eğitime ayırdığı pay e, şeyleri bildiğim e, kadarıyla doğal alanlara gösterdikleri koruma gösterdikleri bir özen de var. Zaten öyle bir site var. Kimi de İngilizce bir site. Kimi desteklemeli diye. Orada 1. sırada Rika var. Çünkü sitenin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 gereksizden müthiş bir sonuç onlar için. Evet. Peki diğerleri için ne diyorsun? Bugün Fransa-Almanya maçı var tabii. Hı -hı. O bir Avrupa'nın Avrupa finali gibi. Avrupanın iki büyüğü oynayacaklar. Yani aslında bunu bu maçı kazanan tabii şampiyonluk için bile iddialı olacak bence. Yani en zor eşleşme ve iki takım arasında son dönemlerde çok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 danışıklı dövüş şeklinde geçen maç var grupta. Sonra da yarı finalde işte Toni Schumacher, Fransız oyuncu Batisto'nun üzerine çullanıp hastanelik ediyor onu. Evet. Faul bile verilmiyor, kart verilmiyor. Hani böyle bir büyük bir nefret konusu olmuştu Fransa'da. Ee, burada da yani çok maç olacak. Almanya benim şampiyonluk adayımdı ama hani bayağı savunmada özellikle ciddi sorunları olduğunda gördük. Kapasitesine rağmen tabii hani fizik olarak çok devamlılıkları var, dayanıklılar. Ee, kalecileri müthiş ve orta sahillerde de tabi çok yani özellikle oyuncuları var. Yedekten de kimi soksolar katkı alıyorlar. Bir parça alma yönünde gibi geliyor. yani penaltılara falan kalırsa zaten psikolojik olarak <gülüyor> evet. almalar üstüne olacaktır malum. Yani o 82'de kaçırdıkları bir penaltı hariç ...seri penaltılara hiç penaltı kaçırmamışlar. Dünya aklasında. Yani 29-28 mi ne atışlar? Hani, evet bu e, hakikaten... ...inanılması güç bir... E, ...rakam, istatistik yani. Evet yani hani... yaptığını biliyoruz ama... ...ona bakınca daha da şey geliyor. Yani o çünkü... ...izlediğim belgesel... Işte bu ...seri penaltı atışlarıyla ilgili herkes... ...hani o stresten, şeyden bahsediyor. Yani... ...kendi atışınızı kullanmak için... Orta saha ...ceza sahasına yürüyorsunuz işte... 40 metre diyor... ...o kilometreler geliyor... ...bir <gülüyor> <Siz> oyuncular <gülüyor> ...o yani 40 metre... İşte ...yavaş yürüseniz sorun... ...hızlı yürüseniz sorun... ...adımları bir ağırlamak evet. lazım... ...Almanlar bu işin tabii ustası... Burada da Almanlar favori olacak... ...peki bir de son olarak... ...diğer son eşleşmeye bakalım... Evet Belçika Arjantin maçı var ya. Doğrusu Belçika ikinci turda oynadığı ABD maçıyla iyice etkiledi. Benim yani için bir maçta. Takılan pek dünya kupasında eleme turlarında rastlanmayacak bir hücum zenginliği yaşandı. Sanıyorum 39 siceksiler kaleyi. Evet inanılmaz yani, bir şeydi. Evet yani ABD de bu oyuna tabii imkan sağladı. Yani Antoine şunu tercih edebilirdi. Yani o Belçika'nın hücum gücü yüksek. Biz kapanalım. 8-9 kişi. Yani az fırsat verelim bunlara. Alan bırakmayalım diyebiliriz. Öyle yapmadılar. Yani onlar korakor oynamaya çalıştı. Maç boyunca tabii kapasiteleri yetmedi. İş ABD'nin kalitesi ha orada kaldı. Yeni Milli Savunma Bakanı'na kaldı. Doğrusu matsak bir hikaye. Yani Wikipedia'da evet. Savunma Bakanı'nın maddesinin işte değiştirilmesi falan. Sonra da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 maç oynandı ve neredeyse ABD eliyor yani son normal sürünün son dakikalarında duraklama dakikalarında ama Belçika çok etkileyici yani bütün oyuncuları üst düzey takımlarda oynuyor herkes oyuna katkıda bulunuyor ve yani ucumda da bütün varyasyonları deniyorlar bunda karşı ben Arjantin hiç beğenmedim çok sıkıcı buluyorum turnuva başından beri çok yavaş tempoda oynuyorlar herkes Messi'ye bakıyor yani bütün iş Messi'de ee, ve Messi normal değil belki normal üstünde bir oynamak zorunda ee, benim oradaki favorim de temelim de Belçika yani sıkıcı Arjantin'i ben izlemek istemiyorum turnuvada daha fazla. Evet, yani hem fa e, favorin hem de temelinin. Evet yani hem tahminim hem temelinin Belçika'dayım ve Belçika'nın hani bu e, şey oyunla e, Arjantin'i iyice düşünüyorum çok şeyin maçı olabilir. Arjantin'e de hiç kimse şeyi bırakmadı bugüne kadar. Messi korkusundan bütün takımlar çok kapalı oynuyorlar. O işte biraz Messi korkusundan kaynaklanıyor. Beşikov o kadar kapalı oynamayacaktır. Bu da Arjantin'e de fırsat verecek. Yani e, belki de şeyi neye maçı olabilir. Çeyrek finalin. Evet. Ne maçı olabilir Göreceğiz. Doğrusu. Peki haftaya biz yokuz çıkacağız tatilde. Ama Volkan devam ettirecek. Sonra sonuçları da konuşma fırsatımız olacaktır. Evet yani. biz artık kupadan sonra konuşuyor olacağız. Kupadan sonra konuşuyor. Mesela prez eğlenmiş final maçının ortasında seyirler sağa yeri finali yarıda bırakıyorlar falan. FIFA <gülüyor> mahvoluyor. <gülüyor> o zaman tatil yarıda kesip döner yoruma geçeriz bile. <gülüyor> Şeye kalır belki. Sonraki pazartesi siz mutlaka yayında olacaksınız. Evet. Er, pazartesi günde erteleniyormuş maç mesela. Pazartesi pazar <gülüyor> Evet. <akşamına. gülüyor> Heyecanlı olacak. Peki, çok teşekkürler görüşmek Güzel. Görüşmek Güzel. Al. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için... ...212 alan koduyla... 343 41 41